311. konu, İbni Şeybe el-Yahudi'nin öldürülmesi. Bin Muhaysa şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Yahudi erkeklerinden kimi yakalarsanız öldürünüz, buyurdu. Bu emir üzerine babam Muhaysa Yahudi tüccarlarından biri olan İbni Şeybe'nin üzerine atılarak onu öldürdü. Bu adam babamla alışveriş ederdi. O sırada amcam Huveysa henüz Müslüman olmamıştı ve kendisi babamdan da yaşça büyüktü. Bu olay sırasında amcam Huveysa babamı arkadan vuruyor, onu öldürdün ey Allah'ın düşmanı, yemin ederim ki vücudundaki yağların çoğu onun malındandır, bunun üzerine babam amcama dönerek, Allah'a yemin ederim ki, eğer Hazreti Peygamber emretmiş olsaydı senin bile boynunu vururdum, bu olay ve babamın kendisine söylediği sözler amcamın Müslümanla ilk adımı atmasına sebep oldu, o babama, demek Muhammed öldürülmemi emretseydi benim de boynumu vuracaktın öyle mi, dedi, Babam da, evet, yemin ederim ki aynen öyledir, dedi, amcamsa hayretler içerisinde, o halde ben de yemin ederim ki bu derecelere gelen bir din artık yenilmez, dedi.